Euzü billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi neahmeduhu. Ve nesta'inuhu ve nesta'afiruhu. Ve ne'ozü billahi min şurur enfisina ve misiyyat amalina. Men yehdihillahu felamudillelah. Ve men yudlil felahadiyelah. Ve eşhedü en la ilahe illallahu vahdihulâ şirikelah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhuhu ve rasuluhu. Ama abad, fe inne asdagal hadithi kitaballah. Ve hayr el Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesasatuha ve kullü muhtesetin bid'a ve kullü bidatin zalale ve kullü zalaletin finner. Allah izin verirse bugünden itibaren daha önce Allah'tan bir nur ve kitab-ı mübin adıyla hazırladığımız sünnet müdafasına dair çalışmamızı bölümler halinde sunmaya başlayacağız. Bugün Sünnetin tarihi, sünnetin tedvininin tarihiyle ilgili olarak kısa bir, özet bir giriş yapacağız. Hadis tarihi veya hadis usulüne dair bazı özet bilgilerle giriş yapacağız inşallah. Daha sonra sünnetin tıpkı Kur'an-ı Kerim gibi vahiy kaynaklı olduğuna dair delillerimizi de ele alacağız ve sünnet inkarcılarının ortaya attığı şüphelere cevaplar vermeye çalışacağız. Şüphesiz bir takım fitnelerin karanlığı bu ümmeti zulmet içerisinde bırakmış durumda ve e, bu zulmetten, bu karanlıktan kurtuluşun yegane yolu Allah Azze ve Celle'nin Kitabı ve Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Sünnetinin aydınlığına sarılmaktır. Allah Azze ve Celle'nin apaçık hidayet yolu, Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem'in mucizesi hiçbir batılın yanaşamadığı kitap olan Kur'an-ı Kerim'e doğrudan saldıramayan, doğrudan tasallut edemeyen İslam düşmanları Kur'an'ın beyanı mahiyetinde olan, Kur'an'ın açıklaması mahiyetinde olan Kur'an ile aynı kaynaktan vahyedilen sünneti devreden çıkarıp Allah'ın kelamını kendi heva ve heveslerine göre izah ettirebilmek ve böylece İslam dinini İslam şeriatını geçersiz kılabilmek için sistemli bir çalışma başlatmışlardır. Aleykümselamün ve rahmetullah ve bereket. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle diyordu. Bir takım insanlar gelecek. Kur'an'ın müteşabihleri yani değişik şekillerde anlaşılabilecek olan müteşabihler hususunda sizinle mücadele edecek mücadele edeceklerdir. O halde onların yakasına sünnetlerle sarılın. Çünkü sünnetleri bilenler Allah'ın kitabını en iyi bilenlerdir. Bunu İmam Darimi Sünnen'in mukaddimesinde İbn Abdilber Cami-ü Beyanil İlim isimli eserinde rivayet etmişlerdir. Söz konusu edilen bu sistemli çalışma müsteşrikler tarafından üstlenilmiş, İslam tarihinden malzeme aramaya başlamışlar ve hicri 3. asırda, ortaya çıkan, o zamanlarda İslam alimleri tarafından bertaraf edilen, reddedilen Sünnet inkarcılığını yeniden gündeme getirmeye başlamışlardır. Son zamanlarda Raynard Dozy, Leon Kaytani, Ignaz Golziher, Şahd gibi bazı müsteşlikler, sahabeleri, özellikle de hadislerin çoğunun kendilerinden geldiği, çok rivayette bulunan sahabeler, bunların başında Ebü ve değerli hadis imamlarını buhari gibi değerli hadis imamlarını iftiralarına itham etmeye başlamışlardır onların bu fitnelerine yakın geçmişte ve günümüzde de halen bir takım reddiyeler cevaplar verilmiş olmasına rağmen bazı şüpheler insanların akıllarında kalplerinde maalesef yer etmiş durumda yani atılan çamur iz bırakmış durumda Bu yüzden bu meselenin sünnetin dindeki konumunun üzerinde hususiyetle durulması gerekir. Irak, Mısır, Hindistan gibi dış tesirlerin altında kalmış olan kafirler tarafından istila edilmiş olup emperyalizm etkileri altında kalmış olan İslam ülkelerinde bu sünnet inkarcılığı akamı neşr bulmuş, yayılmış ve dar çaplı da olsa diğer İslam ülkelerine de yansımıştır. Aleykümselam ve rahmetullah. Mesela dini bir tahsil görmemiş olan Libya lideri Muammer Kaddafi Yeşil Kitap adlı eserinde Kur'an'dan başka kaynak kabul etmediğini açıkça ifade ederek Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın şu hadisini doğrulamış oldu. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştu. Şunu kesin olarak biliniz ki bana Kur'an ve onun bir misli daha verilmiştir. Yani onunla eş değerde olan bir misli daha verilmiştir. Karnı tok olduğu halde rahat koltuğuna oturarak şu Kur'an'a sarılın. Onda helal olarak neyi görüyorsanız onu helal kabul edin. Neyi de haram görüyorsanız onu da haram bilin diyecek bazı kimseler gelmek üzeredir. Dikkat edin. Hiç şüphesiz Allah Resulü'nün yasak ettiği şey de Allah'ın haram ettiği şey gibidir. Bu hadis Ebu Rafi, Miktam bin Ma'diker, İrbaz bin Sariye, Ebu Hureyre, Cabir bin Abdillah, Halit bin Velid, Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhumdan e, rivayet edildiği gibi Tabi'inden de mürsel olarak Tavuz, Muhammed bin el-Münkedir gibi zatlar tarafından da rivayet edilmiştir. Pek çok tarihi vardır. Mısır'da Mahmud Ebu Rayye isimli birisi hadisler etrafında kasıtlı olarak şüpheler uyandırmaya başlamış. Onun görüşlerinde aynen hatasıyla doğrusuyla aynen eee iktibas edenler olmuş ve Türkiye'de de ülkemizde de yaymışlardır. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadis bu durumu, ümmetin düşeceği bu durumu ifade ediyor. Muaz Cebel radıyallahu anh diyor ki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 bu da ne demek dersin? Bu seni ondan alıkoymaz Zira o, bu hatasından dönebilir. Hak sözde ise aydınlık vardır. Bu sahih bir isnatla Ebu Davud, Hakim, Beyhaki, Firyabi, Lalkai, Abdülrezzak ve Darimi tarafından rivayet edilmiştir. Bu rivayette geçen, bazen şeytan münafın dili üzerine de doğru sözü atar ifadesi, İslam'ı savunmak adına söyledikleri hak sözlere aldanmayıp onlara itibar edilmemesi hususunda ayrı, aydınlatıcı bir uyarıdır. Nitekim İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın merfu'an rivayetinde bunu sahih Müslim'de e, mukaddime babında rivayet etmiştir İmam Müslim. Süleyman aleyhisselamın bağlamış olduğu bazı şeytanların insanları din konusunda bilgilendirmek üzere ortaya çıkmaları yakındır buyruluyor. Bu hadiste bizlere, bir kimsenin her ne kadar din hakkında bilgisi çok da olsa, din adına konuşsa da, ona itibar etme da bunun yeterli olmadığını, itikadının da mutlaka araştırılması gerektiğini tavsiye ediyor ve birilerine körü körüne teslimiyetin, taklidin en ciddi fitnelerden biri olduğunu belirtiyor. Diğer bir hadis-i şerifte, bunu e, Taberani, Hakim, Ahmet bin Hanbel ve Ebu Yala rivayet etmişlerdir. Şöyle buyuruyor. Ümmetimden ehli kitaptan bir cemaat ve ehli ben helak olacak. Bunların kimler olduğu sorulduğunda da Rasulullah Aleyhissalatüssalâm şöyle buyuruyor: Ümmetimden ehli kitap Allah'ın kitabını öğrenip Müslümanların alimleri ile mücadele edecek, ehli ben avam halk ise şehvetlerine uyup cemaati ve namazı terk edecekler.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 Zira bu ikisine tutunduğunuz sürece gözleriniz kör olmaz, ayaklarınız kaymaz ve elleriniz aciz kalmaz. Evet, bazı kimseler günümüzde sahih de olsa hadisler akide de bağlayıcı değildir demektedirler. Yine e, diğer bazıları hadisler Kur'an'a arz edilmedikçe kabul edilmez gibi iddialarda bulunmaktadırlar. E, fakat onlar aslında bu sözleriyle hadisten anladıkları ile Kur'an'dan anladıklarını birbirine vuruşturmuş olurlar ve e, yapılan bu işlem Kur'an'a arz değil, akıllara, yorumlara arzdan öteye geçmez. Evet. Allah Azze ve Celle Maide Suresinin 15-16. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Sorularınızı inşallah e, dersin sonunda alalım. Ey ehli kitap! Size Resulümüz geldi. Kitaptan gizlemekte olduğunuz şeylerin birçoğunu size açıklıyor. Birçoğunu da affediyor. Muhakkak size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Onunla Allah kendi rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir ve izniyle onları karanlıklardan aydınlığa çıkarıp dost doğru bir yola ulaştırır.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 Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlamazlar. Evet, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sözleri, fiilleri, şemaili sıfatları, sahabelerin yaptığına veya söylediklerine şahit olup buna karşı çıkmayışı şeklindeki kabulü sünnet kavramı dahilinde değerlendirilir. Hadislere karşı güvensizlik duyan kimseler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 Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmeyi ve onun sünnetine uymayı emreden ayetlerin açıklanmasına geçmeden önce sünnet ve hadis usulü hakkında, hadisin tarihi hakkında bazı özet bilgiler vermemiz gerekiyor ki bunları gördüğümüzde muhaddislerin hadisleri bazılarının ön yargıyla bulunduğu gibi manavdan sebzeler gibi değil, ciddi ve sistemli kriterler uygulayarak tasnif ettikleri görülür.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 yazılması, yani hadislerin yazılması yasaklanmış ise de bu umumi genel bir yasak olmamış, meseleyi iyi bilen sahabelerin hadis yazmaları da serbest bırakılmıştır. Hadislerin bize kadar intikalinde ilk merhale hadislerin ezberlenmesi olmuştur. Kur'an ve sünnet her ne kadar yazıldıysa da birinci derecede ezber ile korunmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken hadislerin yazıldığına dair sayıları tevatür derecesine varan büyük bir sahabe topluluğu tarafından birçok rivayet gelmiştir. Diğer taraftan, Kur'an'ın nazil olduğu dönemde ezber yeteneği Araplarda çok güçlüydi. Ümmi yani çoğunlu okuma yazma bilmeyen toplumlarda hafızalarının daima işlek kalması, bu toplumun mensuplarının, böyle toplumların mensuplarının hafızalarının işlek kalması yadırganacak bir durum değildir. Nitekim,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 Sahabelerden sonraki dönemlerde ise hadisleri yazmak, ezberlemek için bir vasıta görevi görmüş, hafızaya yani ezbere yazılanlardan daha fazla itibar edilmiştir. Ubeydullah bin Ömer el-Kavariri şöyle der. Abdurrahman bin Mehdi bana ezberinden 20.000 hadis yazdırdı. Bunu Ebu Naim Hilyet'e, Hilyet-ül Evliya'da rivayet eder. Abdurrezzak, Ma'merden naklediyor. Ben... Şube ve sevri bir araya gelmiştik. Yanımızda bir hadis şeyhi yanımıza geldi ve bize ezberinden 4000 bin hadis yazdırdı. Hiç hata etmedi. O şey Talha bin Amr idi demiştir. Ebu Davud el Hafaf diyor ki, İshak bin Rahüye bize ezberinden 11 bin hadis yazdırdı. Sonra bize onları okudu ve ne bir harf fazla ne de bir harf eksik söylemedi.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 Ezber yanında zirveye ulaşmış tasnif hareketleriyle nesilden nesile aktarılmış ve yazıya geçirilerek zayi olmaktan kurtarılmıştır. Hadislerin korunması konusunda hadis yolculukları da rehle denilen hadis yolculukları da önemli bir yer tutar. Hadis tarihiyle ilgili eserler yine incelendiğinde tek bir hadis hatta tek bir harfi tasih etmek için bile uzun yolculuklara çıkmaktan çekinilmediği, Hadis rivayet eden kimselerin adalet ve zapt kabiliyetine dikkat edilip özen gösterildiği görülür. Bu bahsi geçen adalet ve zapt, hadis rivayet eden kimsede aranın iki önemli şarttır. Adalet, sahibini takvaya, Allah ve Resulünün emirlerini yapıp yasaklarından sakınmaya, halk arasında kişiliği zedeleyici söz ve davranışlardan uzak durmaya sevk eden melekedir. Müslüman olmak, Akıl bali olmak ve takva şartları da bu şartın kapsamı içerisindedir. Ravinin adaletinin tespiti hakkında adil şahitlerin şahadeti belirleyici olmuştur. Ömer radıyallahu anh diyor ki, İnsanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vahye tanık oluyorlardı. Resul aleyhisselatü vesselamın vefatı ile vahiy kesildi. Şimdi amellerimizden ortaya çıkanlar ile muamele ederiz. Kim bize hayrı ortaya koyarsa ona güvenir ve yaklaşırız. Gizli halleri bizi ilgilendirmez. Onların hesabını Allah sorar. Kim de bize şer açığa çıkarır, içinde sakladığım hayırdır derse ona güvenip yaklaşmayız. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Tabi'in imamlarından Said bin el-Müseyyeb rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Hiçbir şerefli şahıs Hiçbir alim ve güçlü kimse yoktur ki kusuru bulunmaz. Fakat insanlardan bazısı vardır ki kusurları anılmaz. Kimin üstünlükleri kusurlarından fazla olursa üstünlüklerinden dolayı noksanlığına göz yumun. Zapta gelince, Ravi'nin hadisi işittiği andan itibaren başkasına rivayet edinceye kadar koruması, muhafaza etmesi, Ezberden rivayet ediyorsa onu iyi ezberlemiş olması, kitabından, defterinden rivayet ediyorsa onu değişikliğe uğratmaktan, uğramaktan korumuş olması, mana ile rivayet ediyorsa kelimelerin manalarına delalet eden farklarını ayırt edebilmesi demektir. Hadis ravilerinin zapt şartında onun hafıza kuvvetine ve hadisleri kontroldeki hassasiyetine dikkat edilir. Bir ravinin Müslüman olması akıl bali ve takvalı olması yeterli değildir. Bu niteliklere sahip olan bir ravi, hafıza açısından zayıf, dikkatsiz ve anlayışı kıt biri ise, onun nakledeceği hadislere itibar edilmez sırf bu sebeplerle. Salih ve çok ibadet eden biri dahi olsa, zapt ve dirayet ehli olmayan ve ahkamını bilmeyen kimselerden hadis alınmaz. Yahya bin Said el-Kad'dan şöyle der, Salih, abid, vaiz ve zahit kimselerin, Hadiste olduğu kadar hiçbir şeyde yanıldıklarını görmedim. Evet, o şunu kastediyor. Bu kimseler yanlış söylemek istemedikleri halde ağızlarından yanlış çıkar. Bunun sebebi de hadisin ehli olmadıkları için bunlar bilmeden hadis diye uydurulmuş bazı sözleri rivayet ederler. Veya beğendikleri bazı sözleri Allah Resulüne e, bilmeden nispet ederler. İnsanlar da bu kimseleri hayır ehli olarak tanıdıkları için onların söylediği şeyler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 Hepside hadis naklediyordu. Onların hiçbir rivayetini almadık. İbn Şahbe Zühri'yi ise bize geldiğinde o genç olmasına rağmen kapsında izdiham yapardık. Zira o bu işin yani hadis ilminin ehlinden idi. Yani özetle belirtecek olursak zapt bakımından şu kimselerin hadisine itibar etmemiştir matistsler. Hadisi yazılı sahih bir metinden rivayet etmediği zaman, çok yanıldı bilinen kimseden, hadis rivayetinde telkini kabul eden, yani şu hadisi sen rivayet ettin denildiğinde araştırmadan ve kendisinin olup olmadığını bilmeden evet cevabını veren kimseden, şahs hadisleri rivayet ettiği bilinen, yani kendisinden daha sağlam ravilerin rivayetine aykırı rivayetlerde bulunan kimseden, hadis naklinde gevşek davranan kimseden ve çok hata eden kimselerden hadis alınmamıştır. Hadis alimleri, isnada, yani hadisin rivayet zincirine, hadisi rivayet eden kimselerin adalet ve zapt şartlarına büyük önem vermişler. Senedinin kopukluk olmadan muttasıl olmasını, ravilerinin adalet ve zapt sıfatlarına haiz olmasını, isnadın gizli kusurlardan, illetlerden salim olmasına şart koşmuşlardır. Abdullah bin Mübarek, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. İsnatsız din işini istemek merdiven olmadan çatıya çıkmaya çalışmak gibidir. Yine şöyle der: İsnat dindendir. İsnat olmasaydı herkes din adına dilediğini söylerdi. İbn Sire'nin rahmetullahi de şöyle diyor: Allah'tan korkun. Bu hadisleri kimden aldığınıza dikkat edin. Zira onlar dininizdir. Muhattesler ölçüsüz cahil kimselerden, yalancıdan,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 ravilerinin kendilerinden daha güvenilir ravilere muhalif bir metin olmaması, gizli kusunun bulunmaması gibi bir takım şartlar aramışlardır. Hadisin metni sağlam bir raviden, daha sağlam bir raviye muhalif olarak rivayet edilmişse, e, bu tür şaz rivayetler zayıf kategorisinde değerlendirilir. İbne i Hatim şöyle diyor, Haberlerin sahih olanının olmayanından ayırt edilmesi, her asır ve zamanda Allah'ın kendilerine bahşettiği bilgi ve üstünlüklerle has kıldığı mütehassıs yani uzman alimlerin ayıklaması, kontrolü ve tenkitleriyle bilinir demiştir. Ravilerin değerlendirilmesiyle ilgili bu işleme cerh ve tadil ilmi denilmiştir. Bu ilmin ürünü olarak ravilerin adalet ve zap durumlarına dair tespitler, ciltler dolusu eserlerde kaydedilerek günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlar arasında İmam Buhari'nin Tarihül Kebir ve Tarihüs Sagiri, İbn e Hatim'in Cerh ve Tadil kitabı, Mizziyi'nin Tehzibül Kemali, İbn Adi'nin El Kamil'i, Zehbi'nin Mizanül İtidal, e, Hafız İbn Hacer'in bu esere e, bir takım eklemelerle genişlettiği Lisanül Mizan kitabı gibi e, eserleri örnek verebiliriz. E, bu eserlerden Kimlerin rivayetlerine güvenilip, kimlerin rivayetlerine güvenilmeyeceği hususunda bilgi edinilir. Sahih hadis ihtiva eden Sahih Bukhari, Sahih Müslim, İbn-i Cerdun Müntekası, Dar-i Kutni'nin İlzamatı, İbn-i Sahihi, Sahih, İbn-i Seken'in Sahih, i̇bn Hibban'ın Sahih, Hakim'in Müstedreki gibi sırf sahih hadisleri e, cem etmeyi vaat eden e, eserlerin yanında Asılsız uydurma rivayetlere karşı, zayıf rivayetlere karşı ümmeti ikaz eden derlemelerde de kaleme alınmıştır. Bunlar arasında İbnül Cevzi'nin mevzuatı, Suyuti'nin Leali'ül Masnuası, İbn-i Arrak'ın tenziv Şeriası gibi e, eserleri örnek olarak zikredebiliriz. Bunun yanında halk dilinde meşhur bazı sözlerin, hadis diye yayılmış bazı sözlerin gerçekten hadis midir yoksa kelamı kibar mıdır? bunları araştıran eserlerde kaleme alınmıştır. Aliül karinin esrar Merfuası, Ajluni'nin Keşfül Hafası, Suyuti'nin durel Müntesirası gibi eserler bu tür eserlerdendir. Sünnetin Allah Azze ve Celle tarafından korunmasına gelince bu hususta İbn Hazm şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin din konusunda konuştuğu her söz, yani teşri alanında helal haram belirten, dinle ilgili herhangi bir hüküm belirten her sözü Allah'tan bir vahidir. Bunda bir şüphe yoktur. Allah'tan inen vahyin hepsinin indirilmiş bir zikir olduğu hususunda şeriat ve lugat alimleri ittifak etmişlerdir. Vahyin hepsi korunmuştur. Allah'ın korunmasını üstlendiği her şeyin zayi edilmeyeceği garantilenmiştir. Aksi halde Allah'ın kelamı yalan olurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin din konusunda konuştuğu şeylerin zayi edileceğine ve aralarına batılın karışacağına dair hiçbir yol yoktur. Buraya, buraya bir yol bulunsaydı Allah Teala'nın o zikri biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz kavlinin yalan olması gerekirdi ki bunu hiçbir Müslüman söylemez. Korunması vaat edilen zikri yalnızca Kur'an'a hamledenlerin delili yoktur. Zikir, Allah'ın Kur'an'dan, Kur'an'ı açıklayan ve vahiy olan sünnetten, peygamberine inen her şeye verilen bir isimdir. Zira Allah Teala, Nahl Suresi 44. ayetinde, onları açık delillerle ve kitaplarla gönderdik. Sana da zikri indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın, beyan edesin, ta ki düşünüp öğüt alsınlar. Bu ayetiyle, Resulullah'ı Kur'an'ı açıklamaya da memur kılmıştır. Evet, İbn Hazm'ın bu sözleri gayet yerindedir. Zira Allah azze ve celle namaz, hac ve zekatla ilgili emirlerini hep mücmel olarak vermiştir. Mesela Kur'an'da namazı kılın emri vardır. Fakat namazla ilgili hiçbir malumat yoktur. Onun şekli, vakitleri ile ilgili malumat yoktur. Biz biliyoruz ki Cibril aleyhisselam gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e 5 vakit namazı ayrı ayrı kıyam, kıraat, ruku, secdeler ve rekat sayılarını da belirterek kıldırmıştır. Evet, buna dair rivayetler Buhar ve Müslim'in sahihlerinde mevcuttur. Şimdi namaz için getirilen bu tafsilatı vahyin dışında bir şey olarak kabul etmemiz mümkün olmadığına göre bunlar da vahiydir ve korunmuştur. İbni Kayyım şöyle der, Cenab-ı Hak size gücünüzün yetmediği bir şey yüklemez ayetine binaen Allah'ın kullara bilmedikleri, meçhul bir şey veya imkansız bir şeyi farz kılması mümkün değildir. Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem'e ittiba ve itaati mükemmel manasının gerçekleşmesi için, Sünneti seni ya kıyamete kadar mahfuz, korunmuş olarak kalacak ve kıyamete kadar devam edecek demektir. Allah Azze ve Celle, kevni emriyle Kur'an'ı Kerim'i koruma noktasını garantisi altına aldığı gibi, insanlardan hiç kimse bunu korumasa bile Allah'ın Kur'an'ı koruduğu gibi, Aynı şekilde Kur'an'ın şerhi hüviyetindeki, açıklaması, beyanı hüviyetindeki sünnet-i seniyyeyi de, Kur'an'ı sünnet-i himaye eden, sünnet-i seniyye için gayret sarf eden alimleri vasıtasıyla koruma altına almıştır. İbn-i Kutaybe'de sünneti muhafaza yolundaki gayretleri şu şekilde anlatır. Ehl-i hadis, hakikati bulabilecekleri her yerde araştırdılar. Şarh'da ve karpta, karada ve denizde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini, eserlerini aramaları ve onun sünnetine uymaları sebebiyle Allah'a yakınlık sağladılar. Onlardan birisi tek bir hadis için yaya olarak yola çıkar, ıssız çöllerde konaklar ve bunu sadece o hadisi nakledenin bizzat ağzından iştebilmek için yaparlardı. Sonra hadis alimleri sahihini ve sakimini, nasihini ve mensuhunu, fakihlerden kimlerin hadislere muhalif görüşleri ileri sürdüğünü anlayıncaya kadar, hadisleri araştırmaya ve incelemeye devam ettiler. Evet, i̇bn Kuteybe'nin bu açıklamaları Muaz bin Cebel radiyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadisin bir tezahürüdür. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Sonradan gelen her bir neslin arasından bu ilmi adaletli olanları yüklenip taşır. Bunlar aşırı gidenlerin tahriflerini, batıl ehlinin hırsızlıklarını ve cahillerin yanlış tevillerini bertaraf ederler. Muaviye bin Kurra, babasından Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kıyamet kopuncaya kadar ümmetim içinde desteklenen ve güçsüz bırakmaya çalışanların zarar veremeyeceği insanlar bulunmaya devam eder. Ali İbnül Medini Ümmetimden bir tayfa hak üzere galip olmaya devam edecek, onlara muhalefet edinler zarar veremeyecektir hadis hakkında şu açıklamayı yapmıştır. Onlar hadis ehlidir. Onlar Resulün yoluna uyup ilmi savunurlar. Şayet onlar olmasaydı, mutezile, rafıza, cehmiye, mürciye ve rey ehlinde sünnetlerden hiçbir şey bulunmazdı. Hatibül Bağdadi de şöyle der. Alemlerin Rabbi,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 Kurtuluşa erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır. Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevrene, yanından ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş veririz. Şüphesiz onlar bunları yoldan alıkoyarlar. Bunlar da doğru yola eriştiklerini zannederler. Rahman'ın zikri indirdiği Kur'an ve Resulünün yolu olan sünnettir. Onlar için Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Allah'ın üzerinize olan nimetini, Öğüt vermek üzere size indirdiği kitabı ve hikmeti anın. Allah'tan sakının. Allah'ın her şeyi bildiğini bilin. Bakara 231 Andolsun olsun ki Allah, inananlara, ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve hikmeti öğreten, kendilerinden bir peygamber göndermekle iyilikte bulunmuştur. Halbuki onlar önceleri apaçık bir sapıklıktaydılar. Ali İmran 164 Kitapsız kimseler arasından...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 Ve kendisi izlediği yol gereği şeytanların dostlarından olur. İsraq bin Musa el-Hutami şöyle demiştir. Hadis asabi için nasip olan şey ümmetten başka hiçbir kimseye nasip olmamıştır. Zira Allah Azze ve Celle kitabında onlar için beğenip seçtiği dini, İslam'ı onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını vaat etti buyurmuştur. Nur suresi 55. ayetinde. Allah razı olduğu bu kimselere ehlini sağlamlaştırmıştır. Heva asabına Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından bir hadisin bile onlardan kabul edilmesi nasip olmamıştır. Yani bidat ehlinden e, hadislerin kabul edilmemesi, onların rivayet alınmamasını kastediyor el-Hutami burada. Hadis asabının ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve asabından rivayetleri kabul edilmiştir. Şayet aralarında bir kimse bir bidat çıkarırsa İnsanların en doğru sözcüsü olsa bile, onun rivayetleri terk edilir. Evet, Allah Azze ve Celle kitabında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın konumunu pek çok ayetinde ifade etmiştir. Bu ayetleri bir kısım başlıklar altında sunmaya başlayacağız inşallah sünnetin vahiy oluşunu ifade eden ayetlere gelinceye kadar bu ayetleri görelim. Bunların birincisi, bu ayetlerin birinci kısmı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın müminler için Allah'ın büyük bir lütfu olduğunu ifade eden ayetlerdir. Aleyküm ve rahmetullah. Cuma Suresi 2. Ayeti ve Ali İmran Suresi 164. Ayetini az önce okumuştuk.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 Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona dayandım. O büyük arşın sahibidir. İbn Abbas radiyallahu Allah bu ayette Rasulünün kendi sıfatlarından olan rauf yani şefkatli ve rahim merhametli sıfatlarıyla nitelemiştir. Tevbe suresinin 61. ayetinde O münafıklardan öyleleri de vardır ki peygamberi incitirler ve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 Müminler için bir rahmet demedi, alemler için bir rahmet demiştir bu ayette. Zira o, peygamberlerin efendisini göndermek suretiyle mahlukata merhamet etmiştir. O peygamber, onlara büyük saadeti ve bedbahtlıktan kurtuluş çarelerini getirmiştir. Onun vasıtasıyla insanlar dünya ve ahiret güzelliklerine ulaşmışlardır. Onlar cahil iken onlara ilim öğretmiş, daha önce sapmışlarken onlara doğru yolu göstermiştir. Böylece alemlere rahmet olmuştur. Allah Azze ve Celle ona iman edenlerin cezalarını ertelemiş, hayvana çevirme, yere batırma ve boğma gibi cezalarla ona, Resul'e iman edenlerin köklerini kazımamıştır. Cuma suresinin 3-4. ayetlerinde hem o peygamber onlardan Araplardan başkalarına da, yani bütün cin ve insanlara peygamber olarak gönderilmiştir ki, onlar henüz kendilerine kavuşmamışlardır. O azizdir, hakimdir. Bu yani peygamberlik Allah'ın ihsanıdır, onu dilediğine verir. Çünkü Allah pek büyük bir lütuf sahibidir. Esavi es bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Yani o zamanında var olan insanlara peygamber olarak gönderildiği gibi,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 Peygamberin nübüvvetinden insanların sorumlu olduğunu bildiriyor. Hadislerin ulaşmadığını iddia edenlere göre ise, Peygamber devirden çıkar sadece Kur'an'dan mesul olduklarını iddia edilir. Tabi'in müfessirlerinden Mücahit Rahimeullah şöyle der. Ayette geçen onlardan başkaları ifadesi, Araplar dışında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman eden herkestir. Nebi aleyhisselatü vesselam da şöyle buyurur. Bana beş şey verildi ki benden önce onlar hiçbir kimseye verilmemiştir.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 Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. İkinci kısım ayetler, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmenin farz olduğunu ifade eden ayetlerdir ki günümüzde Muhammed aleyhissalatu vesselam'a iman etmeden de cennete girilebileceğini iddia eden bazı sapıklık ehli insanlar var. Evet. Bu okuyacağım ayetler onların bu iddialarını reddetmektedir. Nisa suresinin 136. ayetinde Allah azze ve celle şöyle buyuruyor mealen: Ey iman edenler! Allah'a, رسولüne ve peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara imanda sebat edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, o takdirde doğrusu haktan uzak bir dalalet ile sapmış olur. Nisa suresinin 137. ayeti. Şüphesiz ki iman edip sonra inkar edenler Sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarında aşır gidenler yok mu? Bu inkarlarında devam ettikleri müddetçe Allah onları ne bağışlayacak ne de doğru yola iletecektir. Katade radiyallahu an bu ayetin tefsirinde şöyle der. Bu ayet Yahudiler hakkındadır. Onlar Musa aleyhisselama iman ettiler. Sonra buzağıya tapmak suretiyle kafir oldular. Sonra Musa aleyhisselam dönünce tekrar iman ettiler. Daha sonra İsa aleyhisselamı inkar ettiler. Sonra da Muhammed sallallahu aleyhi ve inkarları sebebiyle küfürleri arttı. Taberi de e, bu şekilde tefsir etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma, münafıklar da bu ayetin hükmüne dahildir demiştir. Tevbe suresi 91. ayetinde Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Allah'a ve Resulüne sadık kaldıkları takdirde, zayıflara da, hastalara da, sarf edecek bir şey bulamayanlara da, cihattan geri kalmalarından dolayı bir günah yoktur. Bu ayette Allah Azze ve Celle mazeret sahiplerinin mazeretini ancak kendisine ve Rasulüne bağlı kalmaları şartıyla kabul edeceğini beyan etmektedir. Yani kim Allah'a ve aynı şekilde Rasulüne de sadık kalmazsa onların mazeretleri hiçbir şekilde kabul edilmez. Nur suresi 62. ayetinde de Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Rasulüne iman etmişlerdir.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 Göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan Allah'ın peygamberiyim. Ondan başka ilah yoktur, o hayat verir ve o öldürür. Öyleyse Allah'a ve onun ümmi peygamber olan Rasul'le iman edin. O ki Allah'a ve onun kelimelerine, kitaplarına iman eder, ona tabi olun ki hidayette eresiniz. Bu ayette Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin bütün halk için kıyamet gününe kadar bütün halk için umumi oluşunu ifade etmektedir.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 Bu ayet Allah'a iman etse bile Resulüne iman etmedikçe kişinin kafir olduğunu ifade etmektedir. Hücurat suresi 15. ayetinde Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler sonra şüpheye düşmezler buyurulur. Tegabun suresi 8. ayetinde O halde Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz o nura iman edin buyrulur. Allah Azze ve Celle kendisine Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve ve Kur'an-ı Kerim'e iman edilmesinin şart koşmakta, bunlara imanı kendisine iman ile bir tutmaktadır. Tebe suresi 80. ayetinde şöyle buyrulur. Onlar için ister başlanma dile ister dileme fark etmez. Eğer onlar için 70 defada istiğfar etsen, başlanma dilesen Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu şüphesiz ki onların Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri sebebiyledir.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 İnsanlarla Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet edinceye, bana ve getirdiğim hükümlere iman edinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yine Müslim'in ve Ahmet bin Hamel'in rivayet ettikleri diğer bir hadiste şöyle buyruluyor. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin nefsi elinde olan Allah'a yemin olsun ki, şu Yahudi ve Hristiyanlardan beni işitip de haberdar olan,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 Kafir der ki, bilmiyorum, halkın söylediğini söylüyordum. Sonra demir balyozlarla ensesine vurulur, öyle bir çığlık atar ki, onu insan ve cinlerden başka her şey işitir. Bukhari ve Müslümin rivayet ettikleri diğer bir hadiste, İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka mabut olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve rasul olduğuna şehadet, namazı dosdoğru kılmak, hak sahiplerine zekatı vermek, beyti hacc etmek, ve Ramazan orucunu tutmak. Evet, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme iman emrede birçok ayet varken, bunların aksini iddia edenler, Bakara suresinin şu ayetini delil e, gösteriyorlar. Bakara suresinin 62. ayetinde şöyle buyuruluyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şüphesiz ki zahiren iman edenler, Yahudi olanlar, Hristiyanlar ve Sabi'ilerden kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip salih bir amel işleyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur ve mahzun da olmazlar. Evet, bu ayeti delil getirmeleri yersizdir. Çünkü ayetin nüzul sebebi şöyledir. Selman radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelince, kendi halkının ibadetlerinden ve dini yorumlarından anlatmış ve şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü! Onlar namazı kılıyor, oruç tutuyor, sana iman ediyor ve senin peygamber olarak gönderileceğine iman ediyorlardı. Senan radıyallahu anh onlara övmeyi bitirince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, "Ey Selman, onlar cehennem ehlidirler." buyurdu. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Bakara 62. ayetin nazil oldu. Bunu Hakim Hakim Nisaburi el Müstedrek'te rivayet eder i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'nın bu ayet hakkındaki tefsirde şöyledir. Bundan kast edilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden önce Yahudilik ve Hristiyanlığın batıl itikatlarından uzak olarak İsa aleyhisselama inanmış olan kimselerdir. Mesela Kus bin Saide, Rahib Bahira, Habib bin Neccar, Zeyd bin Amr bin Nüfeyl, Varak bin Neffel, Selman-ı Farisi, Ebu Zer el-Gıfari ve Necaşi'nin heyetindeki kimseler gibi. Buna göre sanki hak Teala şöyle demektedir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmezden önce Yahudilerin batıl dini üzere ve Hristiyanların batıl dini üzere olanlardan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildikten sonra Allah'a, ahiret gününe ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme iman eden herkes için Rableri katında mükafat vardır. Bu ayetin nüzulünden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim beni duymadan İsa'nın dini üzere, İslam üzere ölürse o hayır üzeredir. Ama her kim bugün beni duyduğu halde bana iman etmezse şüphesiz ki o helak olmuştur. Bunu Taberi tefsirinde isnadıyla rivayet eder. Kur'an, kitap ehli olanlardan Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları elçiye tabi olanları över. Onlar için ve bütün insanlar için kurtuluş yolunun ancak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 Allah'a ve O'nun kelimelerine, kitaplarına iman eder, O'na tabi olun ki hidayet eyresiniz. Ayrıca ehli kitap olanların Nebi sallallahu aleyhi ve selleme iman ettikleri takdirde rahmetten iki kat nasip alacakları belirtilir. Hadis suresi 28. ayetinde ifade ediliyor bu. Ey geçmiş peygamberlere iman edenler! Allah'tan korkun ve Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat nasip versin.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 kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir? <gülüyor> Ehli kitabın Nebi Sallallahu aleyhi ve iman etmedikleri takdirde akibetleri cehennemde sonsuza kadar kalmaktır. Bu husus Beyine suresinin ilk altı ayetinde, Beyne suresinde şöyle e, ifade ediliyor. Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar kendilerine apaçık bir hüccet gelince kadar bulduklar dinden ayrılacak değillerdi.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 Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler cehennem ateşindedirler. Orada ebedi kalacaklardır. İşte mahlukatın en şerlileri onlardır. Evet. Kur'an-ı Kerim'deki 3. kısım ayetler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i insanlara en ideal bir örnek olarak sunan ayetlerdir. Ahzab suresi 21. ayetinde Andolsun Allah ve Resulün için Allah'ı ve ahiret Arzu eden ve Allah'ı çok zikreden kimseler için uyulacak en güzel bir örnek vardır buyurmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden kendisine vahyolunana uymakla emre, emrolunmuştur. Ahzab suresi 2. ayetinde Rabbinden sana vahyolunana uy buyurulmuştur. Dolayısıyla ona uyanlar hakka uymuş ve hakkı uygulanmış olurlar.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 Bu örneklik ümmet için din işinden teşri alanına giren hususlarda vacip, dünya işlerinden sayılan hususlarda ise müstahaplık ifade eder. İbn Abbas radıyallahu anha şöyle der. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye çağırıyor, nefis de bir şeye çağırıyorsa mutlaka nebi sallallahu aleyhi ve selleme itaat edilmelidir. Zira nefis helake, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise kurtuluşa davet eder. Kalem suresinin İlk, dördüncü, i̇lk dört ayetinde de şöyle buyruluyor: Nun, kaleme ve yazdıklarına andolsun. sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin, senin için kesintisiz bir mükafat vardır ve sen büyük bir ahlak üzeresin. Evet, işte bu Ahzab suresi 21. ayeti de, yani Allah'a iman eden, Allah'ı çokça zikreden, ahireti arzulayan kimseler için, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem uyulacak en güzel bir örnek olarak takdim ediliyor bu ayette. Sünnetin bize ulaşmadığını, sahih yolla ulaşmadığını, sünnetin korunmadığını iddia edenlere göre ise Ahzab suresi 21. ayetinin ifade ettiği hiçbir anlam yoktur. Bunun gibi Nebi aleyhisselatü vesselama itaati emreden ayetler de aynı şekilde değerlendirilebilir. Evet bugünlük burada bırakalım inşallah. Allah izin verirse önümüzdeki hafta Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'ın dışında vahiy geldiğine işaret eden ayetler ve e, bunlara dair örnekleri zikredeceğiz. Subhanekallahümme ve bihamdik ve eşreden la ilaha illa intevahdek ve estağfurüke ve etubi ileyk.